Genellikle e, yaptığımız bir şeyi devam ettireceğiz yani e, doğa için çevre için ekoloji e, mücadelesi veren yaşam mücadelesi veren e, bir yerde ki bir deresi kurumasın bir orman kesilmesin e, bir yayla yok olmasın. İsteyen e, termik santrallere karşı çıkan neden çünkü temiz hava hakkı için bu insanların e, bu yerel mücadelelerin sesi olmaya e, onların sesini buraya taşımaya çalışıyoruz e, belki en kabaca tarifiyle e, bu açıdan bu insanlar açısından yani Türkiye'de doğa mücadelesi veren insanlar açısından çok önemli bir günü e, geride bıraktık çok önemli bir yılı da geride bıraktık aslına bakarsanız. Antalya'da Finike'de e, taş ocaklarına karşı e, sedir ağaçlarını korumak için sürdürdükleri mücadele e, sırasında çok karanlık bir şekilde e, katledilen Ali Ulvi ve Aysin Büyük Nuhutçu çiftinin ölüm yıldönümüydü dün. 2017 yılında yaşanmıştı, geçen yıl yaşanmıştı olay. O olayın üzerinden geçen bir yıl aslında e, hep akıllarda, hep bütün tartışmaların e, içinde oldu Ali Ulvi ve Aysin büyük nohutçu çifti bu alanda çevre, ekoloji alanında doğa için mücadele veren insanlar açısından her hep akıllarında oldu desek herhalde e, abartmış olmayız inanın ki. Biz bugün Yeşilbülten'de e, geride kalan bir yılı konuşacağız. E, Ali Ulvi ve Aysin'in yaşamlarına mal olan e, mücadelelerinin sonrasında e, katledilmeleri ardından geçen bir yıl. Öncelikle hukuki süreciyle başlayacağız bunun. Antalya'dan e, Çevre Ekoloji Hareketi avukatlarından Tuncay Koç var telefon altımızda. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. E, Tuncay Bey biliyorum hem yoğun bir e, mahkem yani davalar, duruşmalar da temposu içerisindesiniz. Vakit ayırdığınız için ayrıca o yüzden teşekkür edeceğim. E, bize e, Birazcık e, ne olup ne bittiğini, hukuki tarafında işin ne olup ne bittiğini anlatır mısınız? Çünkü e, dinleyenlerimiz hatırlayacaktır. E, Ali Ulvi ve Aysin Büyüknoğuçu'nun katil zanlısı e, intihar etmişti. E, değil evet. mi? O şekilde evet. e, yaşamına son vermişti. Şu anda dava ne aşamada ne durumda nasıl seyri? Söylediğiniz gibi tam bir yıl oldu Olaydan sonra Katil zanlısı olarak Ali Yamuç Gözaltına alındı Arkasından bir hafta sonra da Eşi Fatma Yamuç Kendisine yardım ve yataklık ettiği Gerekçesiyle gözaltına alıp ikisi de tutuklandı Cezaevinde Ali Yamuç'un Dışarıya bir mektup Yazdığı Ortaya çıktı Bu mektupta da azmettirici olarak bir taş ocağı sahibini işaret ediyor ve benim paramı verin. Eğer vermezseniz ipin, ipiniz cebimde mahkemede sizi yakarım gibi sözler vardı. Fakat bu katil zanlısı Ali Yemuç'un gerek mahkemedeki ifadeleri, gözaltındaki ifadesi sonra yap, yazdığı mektup hepsi çeliş, çelişkiliydi. Daha sonra güvenlik gerekçesiyle Almalı cezaevinden Alanya cezaevine nakledildi zanlının güvenliği nedeniyle. Ve Eylül ayında ise daha güvenli olacak diye aktarıldığı Alanya cezaevinde intihar ettiği söylendi. Bu nedenle elde tutuklu olarak sadece eşi Fatma Yamuç kalmıştı. Almalı Ağır ceza mahkemesinde ise eşine... Yardım ve yataklık cinayeti Beraber işledikleri gerekçesiyle Birden fazla kişiyi Öldürmekten dava açılmıştı Fakat bu dava Süresince Ve önceki soruşturma süresince de Deliller tam olarak Toplanmadı Finike Cumhuriyet Savcılığı'nın Hazırladığı dosyada biz hep Eksikler olduğu kanaatindeyiz e Bu eksiklikleri maalesef Mahkeme aşamasında da Taleplerimize rağmen gidiremedik. özellikle azmettiriciler boyutunda var mı varsa kimler olabilir telefon kayıtları HTS kayıtları e, bunlar ortaya çıkarılsın daha ayrıntılı bir soruşturma yapılsın taleplerimiz diğer e, katil Ali Yamuç öldüğü için ve kendisi de itiraf ettiği için orada derinleştirmeye gerek görmediler. Fatma Yamoç ona yardım ve yataklıktan Etmiş mi etmemiş mi Biz bunu yargılayacağız dedi mahkeme Sonuç itibariyle de önce, İkinci celsede Fatma Yamoç tahliye edildi Geçen ay ise Birinci derecede cinayetten Kocasına yardım ve yataklıktan Beraat etti Ama suç delillerini gizlemek ve yok etmek Suçlarından Kendisine ayrıca bir suç duyusunda Bulunuldu Fatma Yamuç cinayetten beraat etmesine rağmen suç diliğini gizleme e, açısından yeniden bir davası olacak, o görülecek. Fakat biz bu dosyayı temiz ettik. E, eşinin de cinayete ortak olduğunu ve katil Ali Yamuç'a yardım ettiğini düşünüyoruz. ve Ayrıca tabii ki dosyada azmettirilenlerin olduğunun tespiti içinde çabalarımı sürmekte. Ne aşamada ben, bu çabalar? Yani itiraz ettiniz e, Tuncay Bey. E, şu anda karar ver, karar meci, merca, me, merci neresi acaba bu itiraz? <gülüyor> Şimdi dosyayı şey istinaf ettik beraat kararına. Buna Antalya Bölge Adli Mahkemesi bakacak bir üst mahkeme olarak. Hı hı. E, daha sonra yargıtaya gidecek. Hı hı. E, ayrıca mahkeme bu beraatla beraber azmettiriciler hakkında... Yeniden suç duyurusuna bulundu Finiki Cumhuriyet Savcılığına. Bu önemliydi bizim açımızdan. Dolayısıyla azmettiriciler açısından dosya kapanmış değil. Bundan sonra Finiki Cumhuriyet Savcılığının yeniden dosyayı ele alması, toplanmayan dillerin toplanması, tanıkların dinlenmesi ve soruşturmayı daha genişletmesi lazım. Bu bakımdan azmettiricilerin bulunması da bir üstünden bir yıl geçtiği için ee, delillerin yok edildiği Bazı deliller bulunmayabilir Ama hala evde mevcut Deliller var ee, İyi bir araştırmayla Biz azmettiricilerin de ortaya çıkarılabileceğini Düşünmekteyiz Evde mevcut görüş... deliller var dediğiniz bir e, Tek bir mektup mu yoksa Bunun ötesinde e, dava, Eğer dava sürecini etkilemeyecekse Bu sorun oy, ee, e, bu Başka sorun. Evet, Sadece mektup değil hı hı. Başka deliller de var ee, Takdir ederseniz ki burada söylemek istemiyorum Tabii şu ki. aşamada. Tabii ki. Ee, ama mesela bu basına yansımıştı, bu açıklamakta sakınca yok. Ee, bir taş ocağı sahibiyle katil Ali Yemuç'un beraber cinayetten 2-3 gün, gün önce e, görüştüğünü gören bir tanık mevcut. Hı hı. Hı hı. Ee, bu dosya yeteri kadar yansımadı, izlenmedi. Sizin önemli, de başka bu noktalardan var. zaten var, şey var. Evet. evet. Ben mahkemede de <gülüyor> belirtmiştim. Burada bir kez daha belirtiyorum. Ee, bu cinayet dosyası ortada ikiye güzel insanın katli söz konusu. Türkiye'nin Kennedy dosyasıdır. Başkan Kennedy'yi biliyorsunuz Lehigh'i Oswald öldürmüştü ve duruşmaya çıkmadan onu da e, Jack Ruby öldürdü ve önemli bir tanığı susturmuştu. Burada da en önemli kişi katil Ali Yamuç cezaevinde öldü. Şimdi cezaevinde ölen ister intihar olsun ister normal ölüm. Cezaevinde olan her ölüm şüpheli bir ölümdür. Üstünde titizlikle durulması lazımdır. Özellikle de güvenlidir diye Alanya cezaevine aldığınız bir tutukluyu siz intihar etti diye lanse ediyorsanız ve talep etmemize rağmen bu intihar dosyası getirilmedi. E, Alanya Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturma dosyası Almalı'daki esas mahkemeye getirilmedi. İnceleyemedik ama yansıyan olayda e, gelen yazıda şu vardı. Bir buçuk santimlik şort ile kendisini havalandırma boşluğuna asmış. Yani bu bize çok şaybeli gözüktü açıkçası. Bu yüzden de en önemli e, hem katil hem tanık diyebiliriz azmettirciler açısından. Kişinin bu şekilde e, inter e, etmesi bize çok şüpheli gözüküyor. Bu yüzden de ben dosyaya Türkiye'nin kireci dosyası diyorum. Çok haklısınız. Bir yandan da şunu düşünüyorum. Havalandırma bölgeleri kamerayla izlenen bölgeler değil midir e, hapishanelerde? Hiç, e, kaydı, e, bu tuvalet banyoda oluyor. olan bir havalandırma. Hmm. E, tuvalet bölgesinde kamera yok. Anladım. Peki. E, mahremiyet dolayısıyla. E, ama tabii olay yerine bir çeşit tutanağını görmemiz lazımdı Biz göremedik hmm. ee, O da soruşturmada e, Neden göremediniz Tuncay Bey Keşif tutanağını Mahkeme o dosyanın Eldeki dosyaya ilgisi yoktur Çünkü Elmalı Ölceza Mahkemesi Sadece Fatma Yımuç'u yargılıyordu Azmettiriciler üstünde durmadı Benim elimdeki iddianamede Sadece Fatma Yımuç var Ben diğer dosyaya bakmam dedi ama tabii getir, bağlantılı, getirseydi en azından biz bir şeyler görüp müdahale etme şansımız olurdu. Bildiğim kadarıyla Alanya Cumhuriyet Savcılığı da bu intihar dosyası için soruşturmaya gerek yok kararı verdi. Yani bireysel müferit bir intihar olarak ele aldılar. E, Tuncay Bey bütün bu detaylarıyla anlattığınız için çok teşekkür ediyorum ama bir taraftan çok zor da bir dava kolay gelsin size. Yani e, tek başınıza değilsiniz biliyorum başka avukatların da e, ya, o tabii. açıdan desteği var e, ama sizi, sizi de sormak lazım siz nasılsınız böyle bir davayla uğraşmak size neler hissettiriyor? E, psikolojisi zor bir dava çünkü ben Ali Ulvi ve Aysin Hanım'ı tanıyordum. Evet o Kızılcık Erlisi'ndeki evlerine bizi davet etmişlerdi. O i̇ki yıl kadar önce Taş Ocakları mücadelede baradan avukat arkadaşlarımıza gidip o yeri görmüştük. Evlerinde yemek yemiştik. Alaca'da bizi gezdirmişlerdi. Sidir Ormanları'nın güzelliklerini ve Taş Ocakları'nın verdiği zararları birebir görmüştük. O, o bakımdan psikolojik olarak benim için evet zor bir dosya. Evet. Ee... Korkmuyor musunuz peki? Onu da sorayım e, hayır. E, yani Türkiye'de bazı şeyleri yapıyorsanız göz almanız lazım. Biz bunu çoktan göz aldık. Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasi, sosyal şartlar bu tür mücadeleleri yapan insanların göz alması gereken bedeller var. Bunu bir kere göz aldıktan sonra korkmuyorsunuz. Peki. Çok teşekkür ediyoruz hem bu e, göze aldığınız tüm bu bedeller için. Çünkü e, sizin de önemini vurguladığınız gibi Kennedy davası dediğiniz gibi e, çok önemli, çok kritik bir dava. E, Türkiye'de son yıllarda özellikle yükselen çevre ekoloji mücadeleleri için de çok kritik, e, önemli bir dava olduğunun e, altını çizmeye bile gerek yok diye düşünüyorum zaten. Evet, evet. Tuncay Bey çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Için, yayın'a katıldığınız için. Var mıdır ekleyeceğiniz bir şey son olarak onu da soralım. Çevre mücadelesi devam edecek. Hem Ali Ülvi ve Ayşin Büyük Noçun'un bıraktığı mücadele bir şekilde devam edecek. Genel olarak Türkiye'deki çevre mücadelesi yılmadan devam edecek. Bilimsel olarak yaşadıklarımız çevrecilerin ne kadar haklı olduğunu bize her geçen gün gösteriyor. İstanbul'da yapılan 3. Körpüya'da 3. Havaalanı'nın İstanbul'un su kaynaklarını felç ettiği, yine bir bahar yağmuruyla Ankara'nın, İstanbul'un selden dolup taşması, e, bize ne kadar haklı olduğumuzu bir kez daha ispat ediyor ama bunu e, devleti de ispat etmeye gerek yok. Aslında onlar da biliyorlar, yani bilen kişiler biliyor fakat... E, Rant, her şeyin başı rant. Ama çevre mücadelesi bitmeyecek. Nükleer santral, termik santral e, tüm buna karşı çeşitli yerlerde mücadele platformlarında mücadele eden arkadaşlarımız var. E, Türkiye'yi daha iyi bir yaşanabilir bir e, hayat için Türkiye'de mücadele etmeye devam edeceğiz. Kolay gelsin. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için Tuncay Bey. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Evet, değerli izleyenler e, davanın avukatlarından Tuncay Koç yayınımızdaydı. Bütün ilginç detaylarıyla, bütün karanlıkta kalmış taraflarıyla e, davayı dinledik. E, çok itinalı bir e, hukuki süreç yürütülüyor. E, böyle e, çok büyük beylik laflarla ya da masumiyet karinesi e, çiğnenerek bir propaganda yapılmıyor. E, yani belki de Türkiye'deki çevre ekoloji mücadelelerinin nezaketini de... E, saygın duruşunu da buradan anlamak lazım diye düşünüyorum e, bir, bir not olarak eklemiş olayım eklemesem olmazdı Şimdi bir konuğumuz daha var telefon attığımızda e, Aysin ve Ali Ulvi Büyük Nohutçu Çifti'nin dostları arkadaşları Aynı zamanda e, mücadele arkadaşları da e, Toroslar ve Akdeniz Kıyıları Çevre Koruma Derneği Taş Ocaklarla Mücadele Platformu'ndan e, Bayram Taşel telefon attığımızda Merhaba hoş geldiniz yayınımıza Teşekkür ediyorum efendim. Nasılsınız? Çok sağ olun. Ee, Bugün dinleyicilere e, iyi seyirler diliyorum, iyi dinlemeler diliyorum. Biz teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Bir e, Siz hem eski dostu, eski arkadaşsınız e, Ali Ulvi Bey'le de. E, hem de e, onunla birlikte taş ocaklarına karşı e, verilen mücadelenin bir parçası hala da sürdürücüsünüz. Biraz bize anlatır mısınız e, Ali Ulvi Bey, Aysin Büyük Nolcu çiftini? Tabii. Tabii. E... Ali Özü Büyük Nohutçu ve eşi Aracıdağ Köyü'nde, e, Kızıklı mevkiinde e, biz insanların dışında başka canlıların da yaşama hakkı olduğu bilincini Yılmaz savunucularıydı bu arkadaşlarımız. Doğan Rekasistemi'nin bozulursa evrenin sonun geleceğini şiddetle savunur idi. Cinayete uğramadan yaklaşık 7 yıl önce geldi Aracıdağ Köyü'nde, Türkiye'nin en çok taş ocakları ruhsatlarının verilen bölgelerden biri olduğunu, bunun çok anlamsız, bunun bir talan olduğunu, bununla ilgili mücadelelerin yapılmasını bilincinin pilotronlarda işlemeye başladı. Mücadele arkadaşlarından İsmail Doğan, Duş Bilek Avukat Fahrettin Çağlayan, Abdullah Dinç gibi yörenin isimleriyle oturduk bir Platform kurduk ee, taş ocaklarıyla mücadele platformu hemen arkasından bir dernek kurarak e, bu dernek çerçevesinde çevremizde insanları bilinçlendirmeye, onlara doğal sevgisini aşılamaya, açılan taş ocaklarından yenilerinin açılmamasında mücadeleye başladık. Hatta açılmış olanların açılmış olanların da e, yasal dışı faaliyetlerini önlemeye başlamıştık. Basında televizyonlarda artık o kadar çok manşet olmaya başlamıştık ki e, bu arkadaşlarımız bizim e, halkın bilinçlendirdiğini işte bu olumlu güzel çalışmaların hız aldığı 2010 yılında Mayıs ayında bu iki güzel insanın çevre dostlarının bir cinayete kurban gitmesi bizim açımızdan ülkemiz adına çok utanç verici bir hadiseydi Ali Ölü Büyük Nohutçu ile bizler 1970'li yıllara dayanan dostluğumuz iki zıt görüşe sahip olmamıza rağmen hiç bitmemişti burayı biraz e, açalım mı yani nasıldı Bayram Bey e, 80, öncesi 80, evet, öncesi tabii, tabii, 80 öncesi mi 80 öncesi zamanları 80 öncesi tabi bakın iki ayrı zıt görüştük biz onunla ama bizim dostluğumuz da o zamanlardan çevresel faktörler üzerinde yoğun zaten. O 12 Eylül önceki o karmaşık dönemde bile biz bu mücadeleyi veriyorduk. Kendi bünyelerimizde. Hı hı. Ee, <gülüyor> iki zıt görüştük bir de karşılıklı. Ama biz hep dostluk, hep güzeldik. Beraber çalışıyorduk. Ee, bu dostlukların en iyi yıllarca sürdü Bunlar ve en sonda işte kızılcık mevkine gelip beraber tekrar mücadeleyi artık doğan içinde vermeye karar vermişti ve buraya geldiği zaman bu iki güzel aile öncelikle şunu yaptı. Köylülerin, yaşlıların, yaşlı hastaların sağlıklarıyla birebir ilgilendi. Onlara yeniden imece usulü dediğimiz yardımlaşmayı bilincini Katmaya başlamıştı bu arkadaşlar o kadar güzellerdi ki bütün bunların yanında bütün bunların yanında e, hastaları hastanelere taşıp götürüp onları tedavi ettirebilecek kadar da fedakar insanlardı. Bayram Bey ben şeyi sormak isterim birazcık izninizle. Son beş dakikamız ve biraz e, onlardan sonra olanları da konuşalım istiyorum. Yani nasıl devam ediyor? Bir derneğiniz var ödül aldı hatta sanıyorum değil mi tabii, geçtiğimiz tabii. günlerde? Bu arada dernek... tabii, tabii e, geçen e, günlerde e, Türkiye Mimarlar Odası'nın e, Ali Ölü Büyük Nohçu ve e, Ayşin Büyük Nohçu adına... E, çevre ödülüne layık gördüler ve e, biz de olarak gittik ödülümüzü aldık Ankara'dan hı hı. E, mücadelemiz çok hızlı devam ediyor yani aynı hızla hatta e, bütün bunların içerisinde bizim bir e, aldığımız karar daha var 20-25 dakikalık bir belgesel Ali Ulu Büyük Nohutçu Ayşim Büyük Nohutçu ve çevreyle ilgili verdiği mücadeleyle ilgili bir karar da aldık ve bu kararı inşallah biz doğa severlerle, çevreci dostlarımızla gerçekleştireceğiz. Buna inanıyoruz cani gönülden. Bir belgesel geliyor yani değil mi? Bu evet. e, Türkiye'de e, yaşam mücadelesinin, e, çevre hakkı mücadelesinin iki en önemli uğra haline gelen Ayşin ve Ali Büyücü. Çevre şehidi diyeceğiz bunlara için. efendim bakın çevre şehidi. Yani çevre talan edilmiş bir doğanın yeniden kazanılması hususunda verdiği mücadelelerle... E, ki başka hiçbir amaçları yoktu. Çünkü biz her gün görüşüyorduk. Her gün karşı karşıya gelmesek bile telefonlarla mutlaka birbirimizle görüşüyorduk. Ee, yeni neler yapabiliriz? Ee, insanlara daha çok bu var olan bir ortamda e, talan edilmiş bir ortamda onları nasıl bilinçlendirebiliriz işlendirebiliriz? bu çalışmalarımızı yapıyorduk. Ee, ve bize, e, bize şunu söylerdik insanlara Biz insanlar rengimizi sevgimizi topraktan alırız derdik hmm. Toprak anadır derdi Çevre talanı toprak ananın katlidir derdi Toprak ana katledilirse gökyüzü ağlamaz Yeryüzü gökyüzü ağlamaz Gökyüzü ağlamaz ise yeryüzü de gülmez derdi hmm. ...bütün dinleyicilerimize ben teşekkür ediyorum buradan. Ee, yani... ...bizleri dinlediği için... ...ne kadar güzel bir insanlardı biliyor musun? Tarif edilemez bunlar. Bayram Bey, e, şimdi... Çok teşekkür ederiz katkılarınız için bu yayına katıldığınız için ama az önce kapatırken Tuncay Bey'e de sordum. Keza yine İsmail Bey'le de görüşürüz yani davanın avukatlığını yapan insanlarla da. Ona da sordum size de sorayım. Şimdi böylesi bir olay yaşanmış. Böylesi bir devamında da böylesi pek çok karanlık taraf var hala. Siz orada hala taş ocaklarına karşı orada doğa için çevre için mücadele yürütürken korkmuyor musunuz efendim? Eğer birileri cesur olmazsa gelecek nesillere güzel bir çevre bırakılamayacağı inancıyla biz mücadelemize devam ediyoruz. Korkmayacağız, cesur olacağız. Bizler gidecek, arkasından yenileri gelecek ve bunlar hep bu cesaretle devam edecekler. Allah'ın izniyle hiçbir şey olmaz. Peki. Temennimiz, temennimiz her şeyin güzel olması. Bu Türk insanına gelecekte güzel bir ortam, güzel bir çevre, yaşanabilir bir çevre bırakmak bütün amacımız. Çok teşekkür ediyoruz biz katkılarınız için efendim. Çok ben sağ teşekkür olun. ediyorum efendim. E, açıkla diyor Yeşil Bülten program yapımcılarına çok teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun, var olun, teşekkür. Ederim. Hürmet ediyorum efendim. Değerli dinleyenler, telefon hattımızda son olarak... Bayram Taşel vardı. Toroslar ve Akdeniz Kıyıları Çevre Koruma Derneği'nden. Aynı zamanda Taş Ocakları Mücadele Platformu'ndan. Bu iki platform, yani bir platform, bir dernek. Ali Ulvi Notçu'nun kuruluşuna öncülük ettiği. Bayram Taşel'le dinlemek de çok... Anlamlıydı gerçekten bu bu haliyle durumu. Gelip orada mücadele ettiği bir öncülüğünü ettiği bir mücadele uğruna hayatını kaybetti Ali Ulvi Büyük Nohutçu efendim. Tüketici Derneği Başkanlığı da var aynı zamanda çok aktif çok faal bir insandı. Sadece insanların haklarını korumak, doğa hakkını korumak, tüketici hakkını korumak için mücadele vermiş bir insandı Ali Ulvi Büyük Nohutçu. Ben de tanıma şerefine nail oldum kendisine ne mutlu ki. Ve ne acı ki e, Türkiye'de çevre mücadelesinin böylesi kritik bir uğrağına e, denk geldiler. E, eşi Ayşin Büyüknoğutcu ile birlikte isimlerini yazdırdılar e, bu noktaya. Onlar tabii ki e, herkesin her zaman aklında olacaklar. Bunu e, burada bir kez daha söyleyelim. Yeşilbülten'in nokta dayalım haftaya görüşmek üzere.